Bu dünyaya verme gönül, dünya sana kalır değil. Dünya seven dost katına yüz ağıyla varır değil. Bu dünyayı verip yığma, ahir koyup gitsen gerek. Koyup gideceğin sanan dünyayı devşirir değil. Aşıkların gönül kuşu düşmez dünya tuzağına, gerçek eren bu dünyayı hiç muhale alır değil. Hayırlı akşamlar. Ankara Mevlevi Ahanesi'nden karşınızdayız. İnsan bir yolcudur, ezelden ebede, beşikten mezara, dünyadan ukpaya, gençlikten ihtiyarlığa, yokluktan varlığa, garip bir yolcu, ebed yolcusu. Bu akşam iki güzel insanla karşınızdayız. Kıymet Üstadım Hayati İnanç ve Mehmet Çelik Hocamızla insanın bu yolculuğunu konuşacağız bu akşam. İnsanın yolculuğu nerede başladı ve nereye doğru gidiyor Kıymetli Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhaba. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hocam, yolculuk nerede başladı? İşte onu dinlemeye geldik zaten bugün hocamdan. Bu arada hatırımdan şu mısra geçti. Suda ezel fikri ebed duygusu mısrağı geçti. Ebediyeti düşündüğümde, düşünmeyi denediğimde ürperiyorum hocam. Yani sonu olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Ve ona göre kurguluyuz sanki, ona hazırız, ona teşneyiz sanki, ona açız sanki. Gayet ek ölmemek. Yani hep, hep var olmak istiyoruz. Ebedi olma istidadımız sanki oradan belli gibi. Ama ben hocam çok saçmalamayacağım. Bugün az saçmalayacağım. İstirham ederim, istirham ederim. Ezel ve ebed hocam. Cenab-ı Hakk'ın sıfatları sayılırken, zati sıfatlarını öğrenirken, çocukken değil mi efendim? Vücut kıdem beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havaris, kıyam bin nefsihi, aferin oğlum filan. Kıdem beka. Öncesi yok, sonrası yok diyerek ezberleriz. İmanın şartıdır. Olmazsa olmazıdır. Fakat şerhi sizden. Karınca kararınca alalım hocam. Estağfurullah. Allah, yani. Estağfurullah. Allah ne verdise yani. Allah ne verdise. Estağfurullah. Şimdi... İnsan, Hazreti Ali der ki insan bilmediği şeyin düşmanıdır. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Biz de bilmediğimiz şeyleri anlamaya çalışırken onu aklileştirmeye çalışırız. Akilleştirdiğimiz zaman da donar. Donduğu zaman da suret olur. Donduğu zaman da suret olur. Putlaşmaya mı gidiyor? Putlaşmaya gider. Yani mesela <gülüyor> bir evde suret varsa oraya melaike girmezin asıl Allah. manası şey değildir. Ee, orada bir resim varsa bir heykel varsa oraya suret ki işte meleke girer demektir. Gönlünde masiva sevgisi varsa Allah. hakkın evi olan kalbine hakkın gelmesi, meleğin gelmesi mümkün olmaz manasındadır. Allah. Şimdi biz bunu biraz buradan alalım. Çünkü bizim e, ezele ebede, bekaya, sermediyete, fakat. E, fenafillaha, kalubelaya dair görüşlerimizin tamamı mücerrettir. Bunlar zaten mücerret kavramlardır. O yüzden Büyük Usta Şeyh Galip diyor ki, bağla rev olan ancak manayı mücerrettir. Tasfiri Mesih'anın büthanede kalmıştır. Tasfiri Mesih'anın büthanede kalmıştır. Çok ilgimi çekmişti o beyt. Evet. Hocam, iyi iyi bak. Bugün iyi anlaşılan. bugün. <gülüyor> <gerek>. <gülüyor> Şimdi bu hücranada kalmak yani suret giydirmek. Surete su, suretini oluşturmaya çalışmak gayreti bizde mücerret fikrin ölümüne ve çağın en büyük hastalığı olan görselliğin öne çıkmasına sebep olur. Çok genç izleyicilerimiz için mücerret soyut demektir diyelim mi? Soyut demektir. Yani soyut, soyut anlam Heh. Soyut anlam bizim soyut düşünceyi dışlamamızdan oluşmuş yeni bir şeydir ve ondan dolayı her şey her şey görseldir görün ha. görün ki alkışlanasın evet. ee, İsmet Özel'in Mısır anında olduğu gibi ha. görün ki alkışlanasın oysa biz gaybe inanırız Allah biz gaybe inandığımız için de gayb olmaya çalışırız Allah bizim sevgililerimiz kayıp sevgililerdir Yusuf'u gumgeçtelerdir. yani kayıp hocam Yusuflar hocam, hocam tane tane dur. hocam ta yavaş yavaş <gülüyor> ya, ya. şimdi Gayba inandığımız için gayb olmaya Kültürümüz, e, tarzımız bu. Yani gözden nihan olmak, mümkün mertebe görünmemek öyle mi? Yani tabii ki öyle. Hatta mesela Neşati'nin çok meşhur bir e, mahallesi. Etik, Etik o kadar ref ki Neşati ayine-i mücellada nihanız. Görüntüden, görünmekten. Bugünkü deyimle görüngüden diyelim, fenomen olmaktan. O kadar sıyrıldık ki, o kadar sıyrıldık ki en parlak aynalarda kayıbız. Görünmeyiz. Evet. En parlak aynalarda kaybolmuşuz. Neden? Çünkü biz aynanın sırrı olma peşindeyiz. Aynanın cilası olmak, aynanın cilası olmak ya da göstermek bir şeyinde değiliz. Çünkü ayna kendisinden başka her şeyi gösterir, kendisini göstermez. Naçiz hayatımıza kısaca şöyle bir iz düşümü şu mu sanki? Eskiden resim çektirirdik bakmak için. Şimdi nerede bakılmak için Çok doğru. Görünmeyi çok istiyoruz sanki. Çok doğru. benim akrabalarımdan bir tanesi resimlerin hepsini yakmış. Niye yaktın dedim? Dedi ki eskiydi onlar. Eskiydi onlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü artık resimlerin tazesi makbul. Çünkü bakılmak için, bakmak için değil. Yani çok hızlı tükettiğimiz buradan geliyor zaten. Tüketiyoruz. Her şeyi tüketiyoruz. Öyle tüketiyoruz ki, öyle tüketiyoruz ki eee ihtiyaçlarımız dörtken dört bine, dört binden dört milyona çıkıyor. Çünkü gösterilen şey size gösterilen şey ihtiyacınız haline geliyor. İhtiyaç zannediyorsunuz belki. İhtiyaçlaştırılıyor. Ha, ihtiyaçlaştırılıyor. Yani, ya, evet, öyle evet. bir şeye getiriliyor. Evet. Şimdi Ezel bahsine gelince evet. de, şimdi e, Ezel bir kere Muhakkiddin Arabi Hazretleri diyor ki kelimelerin kelimelerin kalbine manayı vahyeden Allah'ı tenzih ve takdis eder diyor. Allah Allah. Allah, Allah. Kelimelerin Kalbi. kalbine kalbine manayı vahyeden Rabbi tenzih ve takdis edermiş. Bir şim kere şim mana. Cümle ya. Ya, çok, kelimeye mi? kalp diyor bir defa evet. orada başlıyor bir ürperiyorsunuz. Evet. Ve oraya vahiyden söz ediyor. Allah'ım ya Rabbim. Yani e, hakikaten çok enteresan bir e, şeydir. Söyleyiş. Çok enteresan bir söyleyiştir. Çünkü vahyin, e, ezel, ebed. E, şimdi ezel ve ebed aslında aynı şeydir. Hocam şöyle bir söz işitmiştim. Kelam-ı kibar. Ezel ebed bir andır. Hazreti Vahşi ile Hazreti Hamza'yı kol kola cennete girerlerken gördüm buyurduğunda Hazreti Peygamber ikisi de hayattaydı. Değil mi? Ezel ebed bir andır. Sanki orada biraz anlar gibi olmuştum meseleyi. Bir andır. Buyurun hocam. <gülüyor> Şimdi o an işte <gülüyor> o, o yekpare bölünemez bir an dedikleri ya da şairin deyişiyle ayağına keçe bağ, bağ, ayağına keçe bağlamış şimdiki zaman. Sessiz çalışan ve gitmeyen bir şimdiki zaman ve ya da gittikçe soyutlaşa soyutlaşa soyutlaşa soyutlaşa ee, anın anın bütün hayatı kapsadığı yek para parçalanmaz bir ana dönüştüğü ve zamansızlığa doğru gittiği bir şey ee, imamlardan biri diyor ki ee, Allah katında zaman olmadığı için eskimez Allah Allah katında zaman olmadığı için eskimez ezel ve ebet senin benim birilerin anlaması için söylenmiş bir sözcüktür birer sözcüktür bu sözcüklerin Hak taala için bir değeri yoktur. Bizim anlamamıza çünkü şebusteri diyor ki, şebusteri emirin sorusuna karşı diyor ki şebusteri emirin sorusuna karşı şey diyor. Anlamak nedir? Neyi anlarız? Niçin anlarız? Diyor ki anlamanın nihayeti şudur. Anlaşma anlamak diye bir şey yoktur. Üstadım, şimdi üstad yani evet, Necip doğru. Fazıl'dan geldi iki şey. Gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse, yıldız, Elindeyse yıldız, yıldız, hecele. yıldız yıldız hecele. Hüküm yazılıyken kara tahtada insan yine çare arar ecele. Bir diğer şiirinde de varılacak yer anlamamak, anlayamamak, anlamak diye bir şeyin olmadığı kuyruğu etrafında dönen kedi hayrette alim ki hayreti yok ne boş yere gayrette. Oradan devam. Ediyorum. Evet anlamak biliyorsunuz anlamak e, eski Türkçe'de avlamak fiiliyle müteradiftir. <gülüyor> avlamak. Yani eş anlamlıdır. Anlamak, an av demek. Anlamak avlamak. oku hayvana isabet ettirmektir. Manayı yakalamaktır. He. Manayı yakalamaktır. He. Manayı yakalarken de peşinden dönüp dolaşıp onu elde etmek için yapmış olduğun gayreti de yorum denir. Yorum Hı, denir. Tabii, yor, yor, manayı ele geçirmek için peşinden gidiyorsun ya. He. Hani manayı bir av hayvanı. Evet. Sen avcısın. Şairi bir avcı efendim anlama anlamayı da bir oklama olarak, oku isabet ettirmek olarak anladığınız zaman, böyle düşündüğünüz zaman etrafında dolanırsınız. Hem siz yorulursunuz, hem o. O yüzden Hazreti Yunus diyor ki dört kitabı şerh eden hakikatte asidir. Zira tefsir okuyup manasını bilmediler. Etrafında dolaşırken yorum manayı yordu. <gülüyor> Yorum manayı yorduğu için de yani Bu yanlış anlaşılmaz Niye tefsir yapıldı falan demiyorum Başka <gülüyor> bir <da>. şeyden bahsediyoruz <gülüyor> hele hele, e, Yanlış anlaşılmaya çok açık bir mevzu İlim bir noktayı cahiller genişletti <gülüyor> Onu <mesela>. çoğalttı evet, <gülüyor> Onu genişlettiler Şimdi ezel, e, ezel ve ebet bahsinde Bizim e, dünyamızda bir kere şöyle bir şey vardı Şairlerin çıkış noktası nedir Sema nereden çıkar Sema nereden çıkar? Musiki nereden çıkar? Bunların tamamının kaynağı ezeldir. Yani şey <gülüyor> son devir şairlerinden Yozgatlı ismini unuttum. Senli mi? Hüzni ee, mi? Hüzni. Ha. O der ki Allamel Esma'ya girdim. Bir zaman hu'larla ben hakkı ispat eyledim. Kalû'da illalarla ben. Allah Allah. Evet. E, hakkı ispat eyledim. da illalarla ben. Şimdi bu Kalu beladan başlayarak bizim bir maceramız var. O Kalu beladan e, sonra herkes mesttir. Mesti elesttir. Yani elest bezminde, elest meclisinde Allah'ın ruhlara ben sizin, ben, Rabbiniz, sizin değil Rabbiniz değil miyim? Buyurduğu anda. Dediklerinde onlar ne dediler? Bela. Bela dediler. Evet. Hayır öylesin. Hayır öylesin. Hayır öylesin. Çünkü nefki nefis baktır. Olumsuz soru ya. Olumsuzun olumlu, olumlu cevabı yani. Evet. Tamam mı? Hayır sen değil, değilsin onun doğru cevabı e, değilsindir. Yani doğru cevabı derken cümlesel de o şey. Değilsin. Değil miyim? Ee, ama orada hayır öylesin. Hayır öylesin dediler. Şimdi bunun üzerine oturmuş çok güzel bir e, estetik dünyamız var. Ya da bir kültür arkeolojimiz var. Şimdi sizin gibi işte, i̇şte. sizin gibi e, hakikaten maceracısınız siz. Siz divan şiirini ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir gayrettir. Fakat asıl e, bilmemiz gereken şey ihtisas ehli için mütehassısı için bir estetik olan divan şiiri artık bizim bizim bizden sonraki nesilde bir kültür arkeolojisinin konusu olacaktır. Arkayı yani hiç çok arkayı çok olacak. geçmiş kalacak diyor. Hayır çünkü onun şeyi yok. Ona ve, e, şimdi kamus e, Cemil Meriç rahmetinin dediği kamusu olmayanın namusu olmaz. Bizim artık bir kamusuuz yok. Biz kelimelere aynı manayı vermiyoruz. E, hani biz bizim mazmunlarımız yok imgelerimiz yani ortak anlam taşıyor. Ortak anlam taşıyan sırtın sırtını sırtına kelimeleri almış bir heybemiz yok. Heybeler farklı farklı. Ve heybelerin bir çoğu delik. Ve ondan ondan dolayı hafızası zayıf bir kavim oluştu. Ve insanlar aynileştiler. Bu bir eleştiri falan değil, tespit. Yani birçoğumuz da aynı durumu yaşayacak. Tabii yani neticede giydiğimiz kıyafetler aynı. Evet, aynileştik. Durduğumuz yer aynı, baktığımız yer aynı. Evet. Tükettiğimiz şey aynı. Yani bu aynıleşme böyle bir hale geldi ki, şimdi ben bir genç olarak konuşuyorum. Siz ihtisas yapmış bir insansınız, yıllarınızı vermişsiniz, emek vermişsiniz. Birçok cümleyi bazen anlamadan dinliyorum. Mesela heybeler delik mi dediniz ya ama şimdi anladıkça sizin söylediğiniz kelimelerin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varıyorum. Dürüm ki burada dinleyeyim ben. <gülüyor> şimdi kelimelerdeki şey de şununla ilgilidir. Ee, biz biliş olmayı, biliş olmayı unuttuk. Arif olmayı, tanımayı. Bil, tanımayı, biliş olmayı. Yani biliş mesela olmak. biliş olmak. Gelin tanış ola, biliş olalım. Evet. Biliş olmak, karşılıklı bilişmektir. Ha. Birbirini bilmektir. Ha. Mesela selamlaşmak bir işteş fiildir, bir işteş eylemdir. İkili de öyledir. Evet. Biriyle biliş olmak. Şimdi bizim dünya maceramızdan ezele giderken, ezelden ebede giderken bize lazım olan şey biliştir. Yunus Emre şöyle dile getirir onu, bakın şöyle şimdi bir şehirde yaşıyoruz, şehirlerde semt pazarları vardır. Semt pazarları seyyardır, konar ve göçer. Bir hafta evet. sonra başka bir yerde bir başka pazar kurulur ama şehir hep sabittir. Hazreti Yunus diyor ki, şu dünyanın meseli bir ulu şara benzer. Şehre yani. Bu dünyanın hikayesi büyük bir şehre benzer. Evet. Veli bizim ömrümüz, fakat bizim ömrümüz bir tiz pazara benzer. He. Fakat bizim ömrümüz, öyle alelacele kurulmuş kalkmış bir pazara benzer. Hani sabah koyulur, akşam kaldırılır. Çarşamba pazarı diyelim ona. O şehrin sultanı var. Herkese ihsanı var. Sultanla biliş olan, yok iken vara benzer. Allah Allah yok iken vara, vara gelmenin bir şeyi nedir? Bilmek ve bilinmek. Evet. Yani bu aslında nedir? Bu aslında mutmain olmaktır nefsin mutmain olması sonra razı ve mardiye razıya ve mardiye doğru yol şimdi bilmesi ve bilinmesi Enasiyat evet. e isteyen birine Hazreti Veysel Karani dedi ki Allah'ı bilir misin? E, bilirim deyince başkasını bilmesen de olur dedi Olur dedi. o seni bilir mi? Bilir dedi başkası seni bilmese, bilmese de olur, de olur dedi. dedi yani bilmek ve bilinmek ve biliş, bilişmek bilişmek. Bilişmek. Yani bilişmek bilişmek neydi? Allah ile bilişmek bu. Allah ile bilişmek o şehrin sultanı var herkese ihsanı var Sultanla biliş olan yani Hak Taala ile biliş olan yokken vara benler. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim de bunu, çok, çok, bu alternatif alternatif, alternatif <gülüyor> falan değil yani bu çünkü ayrı dünyaların şeyi evet. bu ben, cogito ego som denen ya da düşünüyorum, o muhalde varım'dan çok öte bir şeydir. <gülüyor> Şimdi bu <gülüyor> değil mi? Yani vücudun vücudun vacibe. Vücudun vacide, mümkünün vücuda çıkma şartının ilk, ilk şeyinin ne olduğunu söyler? Şuur olduğunu söyler. Şuur. Şuur. Şimdi varlığı, varlığı anlamlandıran şey şuurdur. Zaten anınız iyi bilirsiniz. Şuurun kelime kökü kıl demektir. Kıl. Şiir de kıl demektir. İnce, yani inceden yani, ince demek. Kıl inceliğinde söz söylemeye şiir, İki kıl arasındaki farkı bilecek kadar bilgili olmaya, gözü pek olmaya, biliş sahibi olmaya da şuur, şuur denir. denir. İşte bu şuurun çıkış noktası nedir? Bilişmektir. O biliş nereden gelir? Yara, hani Necip Fazıl'dan örnek verdiniz ya, uyumak istiyorum, başım bir cenk meydanı, kelimesiz ve harfsiz düşünmek yaradanı. Sıkut makamı. Allah, evet yani şiirin şiir bir acizden doğar. Bir azizden doğar. Acizden doğar. Aciz Aciz, aciz olmaktan doğar. He. Şiir makbul bir şey değildir. Yani arifler arasında şiir makbul değildir. Şiir sadece hakikati dile getirin getirmek için başvurulan bir şeydir. Hazreti Mevlana Mesnevi de diyor ki bana derler ki neden şiir söylersin? Benim benim gayem şiir söylemek değil ki Der ki, dostum benden mumbar istemiş. Dostum benden mumbar dolması istemiş. Ee, o yüzden elimi o barsakların Bağırsaklar. içindeki necasete sokuyorum. <gülüyor> Çünkü oradaki asıl nokta nedir? Dostu razı edecek ürünü ortaya çıkarmaktır. Tebellürü için, yani kristalize olması için, mananın kristalize olabilmesi için yapılması gereken şey... <gülüyor> Oradan o zahmete katlanıp, şalıyı çırpıyı ortadan kaldırıp, ayıklayıp, ayıklayıp <gülüyor> gülün ortaya çıkmasını sağlamaktır. O yüzden bunun dayanağı ezeldir. Çünkü her sanatkar ezelde bir şekilde mest olur. Hz. Mevla'nın deyişiyle mümin, mümin ikrardan, kafir inkardan mesttir. Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. Yani ikisi de sarhoş. <gülüyor> evet nasıl Allah. sarhoş olmuş bunlar? Şöyle sarhoş olmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hak taala Elestu bir rabbikum diye sorduğunda o duyulan avaz, duyulan ses mümini ikrarından münkiri inkarından mest etmiştir. Öyle bir ahenktir o. Ve bu ezeldeki yani bezmi eleste yani nesiminin değişiyle ezel bezminde içmişim vahdet meyinin cürasın, o adam tabe ebed sermesti mahmur olmuşam dedi. Yani ezel mezminde, ezel sofrasında, ezel meclisinde vahdet birlik meyinin kadehinden içtiğim günden beri sarhoşum, sarhoşum ne zamana kadar? Ebede kadar. kadar. Ayılmaz mı sarhoş? Ayılmaz. Ayılmaz. Neden? Neden? Çünkü sarhoşta zan ve güman yoktur. Şüphe yoktur, yalan yoktur. Şüphe yoktur, yalan yoktur. O yüzden de bir başka şiirinde <gülüyor> diyor ki, zanı güman ile kimse olmadı hak ile biliş. Ha, sen yoksun o benlikler hep vehmü gümanındır derken de Şeyh Galip, eğer varlık iddiasındaysan, Varım falan diyorsan o vehim ve gümandır. Vehim yalandır. ve gümandan ibadettir. Evet. çünkü yoksun. Yoksun. Çünkü şey der Şebüster'i der ki karanlık Hak Taala'nın zuhur biçimlerindendir. Allah. Evet karanlık hakta alanı'nın zuhur biçimlerindendir. Evet. Şimdi, hocam, he, evet. Bu bizi nereye götürür? Bakın kültürel arkeoloji diyoruz ya. Nereye götürecek hocam <gülüyor> bizi? Bu bizi abi hayata götürür. Vallahi bugün Abdullah bu, işim, işimiz. Biz o. biz, biz bu, bu buradan biz burada Leyli'ye gideriz. bizimkiler eskiler bir çok şeyi biliyormuş. Farkındaymış desek daha mı? Yani biz şimdi madem eskilerden konuşuyoruz bugünden sorayım ben. Şimdi söylediğiniz cümlelerde bir lezzet olduğunu farkındayız. Hepimiz fark ediyoruz. Buradaki izleyicilerimiz Bu de, şu an e, ekran başında <gülüyor> biz izleyen izleyicilerimiz de olayın farkındalar. Yani güzel bir şeyden bahsediyoruz ama vakıf olamıyoruz buna. Yani bir hissediyoruz. Yani çok güzel bir şeyden bahsediyorsunuz ama onun bir türlü nasıl tarif etmek lazım? Şeyini, bütün mahiyetini anlayamıyoruz. Ha Şimdi o yüzden bazı şeyleri işte Hayati abimin yaptığı gibi bazı şeyleri açıklamak lazım. Göstermek lazım. E, göstermek lazım. Gerçekten göstermek lazım. Çünkü çağımız insana görsel düşünüyor. Bunu istesek de istemesek de. Böyle bir durum var. Bu Böyle bir durum var. Yani evet. Galilea'ya demişler ki dünya dönmüyor desen seni affedeceğiz demiş. Ben dönmüyorum desem de dönüyor. Dönüyor ne yapıyor? Yani şey e, <gülüyor> evet. bu böyle bir şey. Şimdi mesela şiirin kaynağına hafız şirazi diyor ki efendim. E, beni bir tuti gibi yani bir papağan gibi aynanın önüne oturttular. Ezeli Üstad'ın dediğini söylüyor. Ezeli Üstad'ın ezel üstadı ne diyorsa ben onu tekrar ediyorum. Evet. Bakın burada evet. bir şey var biliyorsunuz yine biliyorsunuz tuti, mucize, guyem ne söylesem laf değil diye başlayan da şeyde nef, diyor nef ki he, evet. orada da ne vardır? Papağan ve ayna hikayesi Aynı vardır. durum evet. Şimdi papağan ve ayna. Şimdi şu anda şu anda da papağan ve ayna var ama Üstad değişmiş. Ha. Şimdi papağan da var, ayna da var. Ama üstad değişmiş. Kimdir yeni üstad? Şimdi bunu söyleyeceğim. Şimdi e, genç gençler veya bu işle ilgilenmeyenler bunu bilmez. Papağanı eskiden nasıl eğitirlerdi? Aynanın önüne bırakırlardı evet. papağanı. Papağan aynada bir başka papağan gördüğünü Görüyor. zannederdi. Görüyor. Evet. Arkada da üstad yani papağanın eğiticisi görülmezdi aynanın evet. arkasında. Konuşurdu. Ve aynaya bakan papağan, aynadaki papağanı bir başka papağan zannedip onun sözlerini tekrar ederdi. Halbuki burada üstadın sözünü söylerdi. Evet. Şimdi bugün ayna var mı? Var. Var. Var. Ayna var. Hem de birkaç yüz bin kanallı olan bir ayna. Evet. <gülüyor> evet. Papağan var mı? Var. Var. Karşısında oturmuş. Peki söyleyen kim var? aynadan? Aynanın arkasında duran kim? Allah. Ormanın sahibi. Allah. Ormanın sahibi diyor ki, ormanın sahibi diyor ki, ben size bir standart oluşturacağım. Siz bundan sonra şu olacaksınız. Siz medeniyseniz 2'den fazla çocuğunuz olmayacak. Siyahsanız siyahlığınızdan utanacaksınız. Kürtseniz çok çocuklu olmaktan utanacaksınız. Karadenizliyseniz uzun burunlu olmaktan utanacaksınız. Çobansanız mesleğinizden utanacaksınız. Babanız evet. köylüyse onun köylülüğünden utanacaksın. Çünkü modernite insanın kendi orijinalliğinden utanmasıdır. Çok muazzam bir cümle hocam. Evet. Tamam. bir cümlesi bu. Kimil efendim? Bodrila. Evet. Modernite? İnsanın kendi orijinalliğinden utanmasıdır. Evet. Ve öyle o şeyler e, cinsler arası ilişkilerde de böyle. Herkes birbirinden rol kapıyor. Kadınlar erkekleşip erkekler kadınlaşıyor. Bir anormalite. E, ve Seçilmiş bir anormalite. Bu da, Bu da Oradaki aynanın arkasındaki üstadın, aynanın arkasındaki üstadın keyfiyetinden kaynaklanan bir şeydir. O üstad kim? Kulağınıza kim üflüyor? Kulağınıza kim üflüyor? Şimdi... insan kulağından zehirlenir. Evet. İnsan kulağından zehirlenir. De kulağından zehiri de kulağından alır. Panzehiri de kulağından alır. O yüzden eskiler sözü kulakla... Kulak için şey derler, eskiler derler ki mana kulaktan girdiği zaman eğer döllenmeye layık bir hakikat taşıyorsa aklınızda kalır. Yoksa bu buradan ölü bir hücre gibi dışarı çıkar. Eğer değerliyse o, aklınızla aşk yaşar, zihninizle nikahlanır, ağzınızdan fikir çocuğu olarak doğar. Allah Allah. Allah Allah. Sözün kıymeti. Evet. Hatta buna Batı de şey demişlerdir. Logos spermatikus. döllenmeye layık hakikat. Şimdi bizim hakikatimizin nereye kaydığı ile ilgili bir problemimiz var. Bu şey demek değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani eskiler mükemmeldi. Biz hepimiz çok kötüyüz. Yok böyle bir, yok, şey. Böyle yok. bir şey yok. Fakat bizim şöyle bir, bir şey bilmemiz lazım. İstikbal her ne kadar göklerdeyse de bir tarafıyla da köklerdedir. Bir tarafıyla da kökler. <gülüyor> evet. Yani o köklerden, o köklerde diyor ki ya şimdi işte bakın az önce söylediğim gibi beni diyor aynanın önüne bir tuti gibi koydular. Ezel üstadı ne derse onu söylüyor. Ne yani. derse onu söylüyor. Bakın mesela e, e, semah ya da Alevi kardeşlerimizin semah dediği şey aslında ezele doğru dönmekten ibarettir. Sema kelimesi işitmek kelimesinden gelir. İşittik ve itaat ettik. Evet. Ne zaman? Ezel. Ezelde. Biz orada bir söz işittik. Biz orada bir söz işittik. Bakın sema kavramından ilk bahseden bu tasavvuf Cüneydi Bağdadi Hazretleri'dir. O da diyor ki, kalu belada duyduğumuz sesi yeniden duyalım diye oraya dönmekten, oraya dönüp dönüp oraya yaklaşmaktan doğmuştur bu diyor. Çünkü ebedi bir iftirak, ebedi bir iftirak ezel mülküne geri dönmekle ancak tedavi edilebilir. Ebedi Mülkü bir ayrılık acısı, ayrılık hissi, iftirak. Evet, ancak, ancak ezeldeki düşünceye, ezeldeki ilk ana, o yüzden mesela... O yüzden mesela maturidi gelenekte her şey evveline götürülür. Mesela şeyin kitabı tevilattır İmam Maturidi'nin kitabının ismi. Evveline götürmek. Tevilat. Tevil, bu arada tevil kelimesinin tev de evvelle ilgisi var. Tevil kelimesi bir şeyi evveline götürmektir. Mesela secde. Evet. Secde bir tevildir. Secde nasıl bir tevildir? Adem'e secde eden Hazreti Adem'e secde eden meleklerin biatına ortak olmaktan ibarettir. O ana dönmektir. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın. Secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın. Merdude hüda olmayasın. Hoşça bak kız atına zübdeyi alemsin, alemsin sen. sen. Merdum-i Ya hocam şunu kaçırırsam sonra acıyacağım. Siz unutmazsınız kalacağınızı <gülüyor> Allah'ın izniyle. Yok, Dediniz ki karanlık bir zuhur biçimi. Allah, cenab-ı Allah'ın zuhuru kendini Settar isminin tecellasıdır efendim. Şimdi bir delikanlımız var. Hoca Emrah Gökçe kısmetse haftaya da konuğumuz olacak. Bu sahada çalışıyor akademisyen kardeşim. Her gün de bir beyt neşre diyor. hicrana i hicrana düşmüştür sabah olmaz. Garike lüc'i sevda da ümidi felah olmaz. Çak gizermiş. Ya bunu çok beğeneceğinizi tahmin ettim yok, ben yok, zaten yok. de. Ayrılık gecesine zülfün gölgesi düştü sabah olmaz. Yani bu gecenin sabahı yok. Yoktur. Sevda denizine battınsa kurtuluş ümidi yok. Yok. Neden? E, Ezelî sevdalısısın ebede giderek ancak tatmin bulur. Ancak öylece teskin olur. O da bir fotoğraf değil, bir filmdir, bir süreç hep gider, hiç bitmez yani. Allah sonsuzdur. Sevgisi de ona ulaşma gayreti de ona kavuşma serüveni de sonsuzdur. Beytin sahibi İstanbul müftisi. 78'de vefat eden Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı. Oo maşallah. Sanır mıydınız merhumu? gıyabında. Ben de vicahin tanıyamadım. Gıyabında şeyin de okudum. 20. yüzyılda bir fuzuli yetiştirmişiz Üstad. <gülüyor> Unutmuşuz divanı basılmamış. Garip bir tecellidir yani. Allah'a şükür bu delikanlıların Emrah hocanız sayesinde ortaya çıkıyor böyle o ondan örnekler veriyor. Bizim de dikkatimizi çekti. Allah'ın izniyle basılacak inşallah. Ona, Ona çalışıyoruz. Aşağıda. Bu Bu mu anlatıyor. Yani Gareki lücce-i sevdada ümmi felah olmaz. Ya aman Allah'ım ya Rabbim. Dediniz ya, Dedim ya <gülüyor> unutmamışsınızdır inşallah. <gülüyor> Yok estağfurullah. Şimdi eee oh. Hazreti Mevlana'ya izafe edilen halbuki Hazreti Mevlana'nın eserleri arasında hiç almayan, yer almayan şeylerden bir tanesi de Nedir o? Git, ne olursan o gel. gel. gel falan, evet. Oradaki fiil gel falan değil. Bazı fiil, baza dön demek. İrci'i. Dön. Dön. İrci, ha. İrci'i ile Rabbi kim Hani yani, e, Mutmain olan nefs, nefs ayetidir o. Nefs ayetidir. Dön gel. Yani Hazreti Mevlana değil ama bir arifendir. Kimin bile bilemeyiz tabii onu. Oradaki dönmekle sema yapıp dönmek arasında hiçbir fark yoktur. Şimdi kuyi yar denen bir şey var biliyorsunuz. Kuyi yar. Kuyi yar. şairlerinin son büyüklerinden Esrar Dede der ki der. hani şeyden bahsediyoruz ya, Döner döner ah ederim o beyti mi Evet mi? evet der. Yani. Gören sanır ki, ha. gören sanır ki Safa'dan. sefadan sema rah ederim. Döner döner bakarım kuyi yara ah ederim. Allah razı olsun. Ben indirememiştim hocam. Download olmamıştı o beyt. O meselenin tam beyti <gülüyor> buydu galiba. Bir daha söyleyelim yani, o, Gören sanır, gören sanır ki sefadan sema ederim. Döner döner bakarım kuyi yara ah ederim. Diyor ki gören zannediyor ki keyfe gelip sema he. yapıp oynuyorum, dönüyorum, dönüyorum, dolaşıyorum. Halbuki döner döner bakarım yarın yarın eşiğine, yarın mekanına, yarın olduğu yere bakar bakar ah ederim. Neden? Ah. Çünkü oradan gelmişim. Ebedi, ebedi iftirakımın başladığı yerdir. Sezai Karakoç Üstadın söylediği "Senin kalbinden sürgün oldum ilkin" diye başlayan şey de budur. Evet. Yani buradan alıyorsunuz, aynı şeyleri söylüyoruz. Biz yani. aleme bir yer için ahetmeye geldik evet, evet sanmayın şey. bizi bu aleme. E, sanman talebi e, devlet ucağı etmeye geldik. geldik. Evet, <gülüyor> bir ahetmeye geldik. Şimdi bu. Mevlevi mekanında olduğumuzdan mıdır? Hep oradan geliyor. 3 haftadır. haftadır Mevlevi mekanında olduğumuzu hissediyoruz. 3 haftadır Mevlana'dan bahsetmenin hiçbir konuşma olmadı. Ama şimdi şöyle bir tarafı da var. Şimdi biliyorsunuz esrarını mesneviden aldım. Çaldımsa Mirimalı çaldım diyor şey, Şeyh Galip. Evet. Bizde iktibas... Hatta hatta küfürde bile iktibas küfür sayılmamıştır. Nakli küfür küfür değildir denmiştir. O yüzden bizde çalmak yoktur. Devam ettirmek vardır. Yeniden söylemek vardır. Efendime söyleyeyim teselsül oluşturup ariflerin katarına katılmak vardır. Katara katılmak diye bir şey vardır biliyorsunuz. Bu çok meşhur bir laftır. Evet, evet. Katara katıl. Biz de o katardan şimdi kim ne derse desin. Üç ayakla çeken topal köpeğim falan meselesi de o Necip Fazıl var. Evet o Necip Fazıl'ın ilk şeyinde o e, sonsuzluk kerfanı peşinizde ben üç ayakla sürüyen, bir, to, sürüyen topal bir köpeğim. Bastığınız yerleri taş taş öpeyim. Onun ilk e, örümcek ağaç diye çıkan baskısında o ilk iki mısra'nın tercüme olduğunu Üstad altta belirtiyor. Sadi Şirazi'den. Ha. O Sadi'nin Sadi bir e, beytidir. Hocam sonsuzluk bunu Sa'di'den kervan. aldığını orada söyledi demek. Görmemiştim. Yok, kendisi Allah, sö güzel, söylüyor ama şeyle Osmanlı harfleriyle basılan kısmında vardı. 1925 mi? Herhalde 1925 falandır. Orada şey der işte Sa'di'den. sadiden çünkü o şey, o ilk bir kimi sıra Sa'di'dendir. Bakın Necip Fazıl Üstad da aynı şey yapmış. Ne yapmış? Katara katılmak Katara katılmış. Ha. Kervana katılmış. Velev en arkada. Velev en arkada. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. Gerçi, gerçi, gerçi, gerçi şairane söyleyiş içerisinde üstadın da ben kelimesini padişah gibi söylediğinde kimse itiraz etmez yani, <gülüyor> <ger edemez> de. <gülüyor> Gayri kabili inkar. Gayrı kabili inkar <gülüyor> bir şeydir ama sonuç itibariyle bu bir şey gelenekten gelen bir şey. İşte Sema'nın da, mesela işte Sema dedik yani o Sema işte Sema dedi Türk hançeresi buna uygun değil. çevirdi. Sema yaptı. dedik. İşte Türkmen Alevi kardeşlerimiz de sema diyemedikleri semah dedi. Aynı şey ve bu aynı şey içerisinde ne vardır? Bişnev yani. Bişnev vardır evet işit. Mesnevi ilk o kelimeyle başlıyor. Hatta başka bir şey söylüyorlar. İşit mi dinleme hocam? İşit. İşit. i̇şit. Ee, çünkü niye diyor? Çünkü işitmenin de şöyle bir şeyi bir tarafı var. Onun devamında şey diyor. E, Ağzın kulaktan başka müşterisi yoktur. Evet, evet. Ağzın kulaktan başka müşterisi yoktur. O yüzden işit diyor. Ha, evet. Öyle işit diyor ki, bakın Ezel Üstadının söylediği şey e, devlet şah teskiresinde bir alıntı yapıyor. Diyor ki e, orada bir Arap şairinden alıntı yapıyor. Ben ismini hatırlamıyorum. Muhammed okuma bilmeden. Muhammed okuma bilmeden sair milletlerin kütüphanesini çöpe düşürdü. Allah Allah. Bir de okuma bilseydi diyor. Tamam tab Allah. bilseydi. Tabi buradaki okuma nedir? İşte o ikra şeyidir. Oradaki ezel oradaki ezel üstadının ona öğrettiği şey. Ondan dolayı orada o duruyordu. Ezel üstadı orada duruyordu. O yüzden onun söylediği başka bir şey oldu. Onun söylediği başka bir şey oldu. Ve o ikrardan mest olmak. Mesela şeyin yine Şebusteri merhum anlatır der ki Hazreti İsa Hazreti İsa bir gün çok ibadet eden ve salih ameliyle bilinen birinin evine onu ziyarete gitti. Orada günahkarlarıyla ve herkes tarafından nefretle bilinen bir adam onları takip etti. Hazreti İsa şeye geldiğinde Hazreti İsa o, o abid kulun yanına geldiğinde o kötü diye bilinen kul da peşlerinden geldi. Şey dedi ki e, abid kişi o galiba bizi kendisiyle aynı seviyede zannediyor. Bizimle aynı yere gelebileceğini zannediyor. İsa dedi ki sen bütün seviyeni kaybettin. Allah. Sen bütün seviyeni kaybettin. Niye? Çünkü dedi ki sen ibadetinle ibadetinle sarhoş olmuşsun. ibadetin gururuyla sarhoş olmuşsun. Biraz melamet ehli ol. Kendini aşağı görmeyi Heh. öğren. Öyle mi ya yani ibadete güvenmemeyi, kınanmaya razı olmayı. Kınanmaya razı olmayı. Kınanmayı, ol. kınanmayı kınanmaya razı. Ra seç yol olarak seç. Şimdi bizim e, eski dünyamızda yani eski ne diyelim bilgi arkeolojimizde diyelim. Her şeyin bir manası var. Şimdi siz az önce karanlıktan bahsederken bir şeyden bahsettiniz. Ee, bizimkilerin bir birçoğu birçok şeyi anlamış diyelim sizin teriminizle hocam. Evet hocam. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman ee, Muhibbi biliyorsunuz çok. Büyük şair. Divan şiirinde ikinci sıradadır. Gazet sayısı itibariyle. Evet. evet. Zati, olmasa Zati olmasa birinci olacak. Ee, diyor ki surei ve okurken namazı şamda yarın zülfün andım ne ettim ne kıldım bilmedim Hah. akşam namazında leyl suresini okurken yarın, suresi, le le le le yarın zülfünü andım ne ettim ne kıldım bilmedim şimdi bakın çok Muhteşem bir şeyle, e, muhteşem bir e, kültür birikimiyle karşı karşıyayız. Bu Kanuni Sultan Süleyman değil, başkası da olsaydı aynı olurdu. Fark Bunu etmez medeniyet mi? söylüyor. Bunu medeniyet söylüyor, evet. Ha, yani güzelliği söylüyor da tahttan geliyor o ses. Yani. Evet, şahane bir söyleyişti. Şahane söylüyor. Şahane <gülüyor> söylüyor, çünkü kendisi <gülüyor> şahtır. <Evet. gülüyor> şahane işte de bakın diyor ki, Surei ve Leyla kurken namazı Şam'da. Akşam namazı. Namaz da. akşam namazı, okunan Sure, gece suresi. gece suresi. Hatırlanan şey kara. Yarın evet. zülfü. Yani, yani leylü. Evet. Leyli. Leyl ve akşam. Şimdi şöyle deseydi, bu şiir ölürdü. Akşam namazında Duha suresini okurken <gülüyor> sevgilinin beyaz ellerini hatırladım. O şiir ölürdü. Evet. Ne oluyor? Bakın diyor ki, sure ve leyl okurken namazı Şam'da Akşam namazında Leyl gece suresini okur, okurken yarın zülfünü andım ne ettim, ne kıldım bilmedim. Bakın dikkat edin bir şey daha söyleyeyim. Yarın zülfünü andım diyor. Gözümün önüne getirdim falan demiyor. Resmettim demiyor. Tasvir ettim demiyor. Çünkü divan şairi tasvir yapmaz. Tasvir yapmaz. yapmaz. Tasvire gelmez o sevgili. Gelmez tasvire. Anılır. Zikredilir. Zikredilir. Yad edilir. Hatta ismi söylenmez. İsmi de geçmez. Geçmez. Neden ha. geçmez? hani Erzurumlu Emrah demiş ki yar adını demek olmaz dışer dillere Düşer dillere Düş, yani <gülüyor> mahremin evet. mahremi ha doği ondan dolayı şimdi mesela hamr olmak eee mahmur olmak sarhoş olmak sarhoşluk ha sarhoşluk bir nevi hakikatten kaçış için bürünülmüş bir örtüdür. Yani bir bir setri haramdır. He. Ha bir haram bir tesettürdür çünkü hamur kelimesi aynı zamanda başörtü demek ha. hamur aynı zamanda başörtü demek başörtü için hamur kelimesi şarap demek şarap demek şuur örtü için şuur örtü için neden şuur örtüyor şuurun getirmiş olduğu eziyetten hani Nietzsche'ye demişler ki neden yazıyorsun demiş laf aramızda düşüncelerimden kurtulmak için başka bir yol bulamadım da ondan. E galiba o vesileyle söylemiş şair olamadığım için filozof. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet, evet. düşüncelerimden kurtulmanın başka bir yolunu bulamadığım için yazdım diyor. Şimdi şey öyledir. Hani e, e, e, batn anafibatına şairi diyorlar ya. O mana anlam şiir şairin karnındadır. karnındadır. O kan doğmaz ölür. Onu söylemek zorunda. Hani Yunus Emre merhum ne diyor? Be hey dervi şunu söyleme derler. Ya ben öleyim mi söylemeyince? Şu doğru mudur üstadım? Estağfurullah. Aşık söylemezse, Arif söylerse helak olur. Evet. Çünkü şair Arifliğe giden bir yolun başlangıcıdır. Heh. O yüzden. Barsakla meşgul barşak, yani. Barsakla Her meşgul. Henüz olmadı. Henüz mumbar olmadı. Olunca susar. Olunca susacak. Öyle bir yere gelecek. Hakkı susacak. biz bildik yu zannetmesin ashabı kal Joylar için erdiler deryaya ya, Hamuş oldular. Hamuç oldular. Hayali ve öyle diyor. Buldum evet. diye Ölme diyor. Bulsaydın susardın. Susardın. Evet, bulsan susardın çünkü şeyin dedi ne demiş? Şeyhul İslam Yahya derse aşkın müşkilin Yahya nice cehaleylesin. Söyleyen kendini bilmez, bilenler söylemez. Yani aşk dersinin problemini ben nasıl çözeyim? Yahya Niye nasıl çözer? Niye bana soruyorsun? Söyleyen kendini bilmez. Ay şair Bilen de, Bilen de söylemez Arif. arif. <gülüyor> Şimdi Arif olmak için herhalde bir şi şiire bir uğramak lazım. Çünkü Hazreti Mevlana diyor ki eğer ben Berht'te kalsaydım orada nesir yazardım. Evet. Fıkıh okuturdum. Ama ben bir medrese ana, hocası olurdu. Medrese hocası olurdu. Çok talebesi olurdu, olurdu. belki. Fakat Konya'ya geldim. Bu diyarda makbul olan şiirdir. O yüzden ben de şair oldum. Ya da şiir söyledim. Şair oldum da demiyorum. Şair şiir olur değil. Şiir söyledim. şiir söyledim. Ha çünkü şiir e, istiridyenin inci doğurma halidir. Halidir <gülüyor> ve öyle bir haldir ki istiridyenin inciyi doğurabilmesi için kendi denizinden çıkması gerekir derler. Yağmur yağ, bahar yağmuru yazdığı, yağdığı zaman düze çıkar. Düze çıkıp tatlı sudan bir damla içmesi lazım. O tıpkı neye benzer? Devlet Şah'ın şairlerle diğerleri arasındaki farkı anlatırken şöyle der. Yine ezel bezmine götürerek der ki o bezmde o konuşma bezminde, o mecliste, o mecliste, o mecliste o oturanların yani şairlerin tamamı o kadehten mest dile. O kadeh, o kadehten hepsi sarhoş oldular. Fakat bazılarının nazarına bazılarının kadehine sakinin nazarı da düştü. Hmm. İşte o sakinin nazarına düşenler, nazan sakinin nazarına nazarını e, kadehinde bulanlar ilel ebet ebedi iftirakı söyle, söylemek zorunda kaldılar. Ve çünkü biliyorsunuz söz söylemek inci delmektir. Mesela i̇şte Hafız Farça diyor ki gazel goftam dur softam. İnci gazel dedim, inci deldim. Deldim. Deldim. Evet. deldim. Çünkü incileri ipe dizmek. Evet işte onu söylüyoruz. Şimdi hocam inci dizmeye devam edelim inşallah. Kısa bir aramız var. O kısa aradan sonra insanın bu ezelden ebede yolculuğuna devam edeceğiz efendim. Evet sohbetimize devam ediyoruz. İnci Delmek'ten bahsediyordu Mehmet Hocam. Ee, ama bu arada hocamın bir kitabı varmış. Ondan biz hiç bahsetmedik. Hocam. Ee, şöyle buyurun hocam isterseniz bir bölüm. Yerli Ağıtları yazdığınız şiirler. Kamera görüyor mu? Bunu da görmüş olduk. Şükür. <Gülüyor> 2002'de Ve olmuştu. Sormuştuk, bunu da mı yaptınız <Gülüyor> hocam diye. Birçok sahada işte galiniz var birbirine farklı birbirinden çok farklı disiplinlerde üstelik hmm. Sen abi bak sayenizi meşgul etsin Allah razı olsun bu iş tabi zor hayli zor ama Allah, e, Allah verdiyse de o kuvveti kabiliyeti istidadı Üst, boş durmak olmaz Üstad öyle demiş dağda de kudara kabiliyat şartını istemiş Allah vergisine kabiliyat şartı yoktur <gülüyor> Evet. <gülüyor> Allah <'ım> verdiyse <gülüyor> <Evet. biz> kabiliyete <gülüyor> gerek yoktur yani. Ver, bir şemki hak yandırdı bin badile sönmez. sönmez. Takdiri hu da kuvve-i bu bu bu <bazuyla> evet, ile dönmez. Şimdi evet. hocam inci sözü inceye benzetiyoruz. Söz inci. Tebrizli sahip merhuma bir sözü şiiri çok hoşa gitmiş de beğenmişler. Övmüşler falan. O da övgüye mukabile beytle yapıyor. Suhan ez an. Kadir peziret sahip, katre dergi uşu sadefkev, heri şahvar şevet. Söz güzeldir ama nisan yağmuru gibi yağar, çokça da yağar ama ancak kulağa düşerse ince olur, deniz kulağı. Tabii. Yani kıymet dinleyen kulakta, kulak. sözün yani, müşterisi kulak. Sözün müşterisi kulak. Başka yok. Başka yok. Dinle, vişnev. Kur'an-ı Kerim oku diye başladı, Mesnevi-i Şerif işit diye başladı. Demek ki bu ikisinin üzerinde durmalı. Bunu anlamaya çalışmalı. Evet. evet. Tabii orada başka şeyler, şey derin, müşerrihlerin söylediği şey bir benzerlik ve tanzir oluşturmamak için, önüne geçmemek için ha. bir şey var. Yani önüne geçmemek için. Elif harfiyle başlayan Kur'an'a B ile devam etmek. Ha. Çünkü Kur'an-ı Kerim elif harfiyle başlar, ikra diye başlar mesnevi şerif bir şunu diye başlar, işit diye başlar ve harfiyle başlar. Ee, bu bunlar e, bu şekilde ortaya çıkar ve oradaki mesela e, dönmek. Şimdi mes, m, Sema Sema mesnevinin özetidir. Sema mesnevinin özetidir. O da ezelden ezelden. Bakın bir şey söyleyeyim. Birisi müziki şöyle tarif eder, ee, ehlis sufadan birisi, böyle bir kitap yayınlamıştı, ehlis sufada müzik duygusu diye. Yıllar önce çıkmış bir kitap da kitaplığımda var benim. E, Müzikin şinas, ezelde duymuş olduğu sesi yeniden de işitebilmek için kulak kabartır. O yüzden, bakın. Beste bağlanmış şeye denir. Bağlamak. Best, evet. Beste evet. Mesela kemerbeste durmak, el evet. bağlamaktır. Besten fiili bağlamaktır. Dilbeste Best, gönlünü dil bağlamak. Beste, evet, dilbeste gön gönlünü birine bağlayan kişidir. Ondan sonra derbeste kapısı kapalı demektir. Bağlanmış demektir. Şimdi, söze bağlanmış, tele bağlanmış söze beste denir. Sese. Sese bağlan. Yani tele bağlanmış söze, sese beste, beste denir. O besteyi niçin arıyoruz? E, sanatkar ezelde duymuş olduğu sesi yeniden duyma işiyle kulak kabartırken çünkü musiki şinas için az önce bir şair için mana avcısı demiştik ya. Ama evet. mana avcısı, o da bir ses avcısıdır. O yüzden sesi getirir, tele bağlar. O yüzden bizim geleneksel sazımızın ismi bağlamadır. <gülüyor> şeye bağlayacaktır. <gülüyor> Oradan sesi indirecek tele bağlayacak. Hatta işte şu eski İstanbul türkülerinden biri var. Ben gülü beste deste bağladım. Desteye beste bağladım. Desteye beste bağlamak. Bakın, çok güzel bir şeydir. Interesan çok bir güzel bir şeydir. Evet. Bir gül var. O görsel olan, kokusuyla, rengiyle efendime söyleyeyim, yüklenmiş bütün manalarıyla bir gül var. Ve bu güle de serenat yapmak için bağlanmış bir beste var. İkisi birlikte e, Dildade'nin e, işte Dilber'in sevgilinin gönlünü ve gözüne hitap edecektir. Serenat yapıyor. Evet. Serenat ben güle deste bağladım. Desteye beste bağladım. De bu e, Sema dedim ki şeyin özetidir. Mesnevi'nin Mesnevi özetidir. Çünkü Mesnevi'nin ilk 18 beyti işte ee, şeyden başlayarak bişnu ezne için hikayet mikonet ecdâyiha şikayet mikonet ee, dinleneyden ne hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmede ha hem şerha şerha, şerha, şerha esfirâk tabe goyem şerh ederdi iştiyâk bu elemle şerhleke sadrak ayetinin sesinin şiire taşınmış halidir senin göğsünü yarıp temizlemedik mi? ya da senin göğsünü yarıp açmadık mı? Çünkü e, her her mana her mana kendisine uygun bir ses kalıbıyla doğar. Yani o yüzden o yüzden mesela Türkçe'de hiç kimse B, M, N, V seslerini kullanmadan bir karşıdakine sevdiğini ifade edemez. Yani affınıza maruren P, Ç, T, K için geçmeyen kelimelere de küfredemez. Küfredemez. Küfredemez. Bu kendiliğinden şeyde verili bir verili bir ee, nedir bir ihsandır verili bir <gülüyor> ihsandır birçok dilde bu böyledir Kur'an-ı Kerim'de ki Nas suresi iki dostun kulak kulağa ağız fısıltı halinde konuşmasının sesidir evet, ve ses, ses sesleri hakimdir ve evet şeyde de bahsedilen ses ya anlatılan şey ne göğsün yarılması göğsün yarılmasında e, şair eğer kesen şeyin şakırtısını, bıçağın şakırtısını duyurmuyorsa o ses açısından bir şey olmuştur. Başarısız olmuştur. O yüzden diyor ki ayrılıklardan parça parça olsun ki bu sine Sine ha hemşer haşer ha esfirak Evet ayrılıklardan parça parça olsun ki bu sine ona söyleyebileyim. Bu aşkın derdi ne? Tabi güyem. Söyleyebileyim. Tabi güyem. şerh derdi iştiyak. Ancak o takdirde anlaması. Ancak öyle. Yani yüreği, göğüsün parça parça olacak ki ayrılıklardan. Anlasın. Ta ki Muhatap on, olsun. Ta ki onu anlayabilsin. Çünkü neyin de göğsü parça parçadır. O yüzden ondan iftirakın sesi çıkar. Şöyle bir kelam var biliyorsunuz hocam. İlim sudurdan sutura düştü zayi oldu. Zayi oldu. Çünkü ilim biraz sadır göğüslerden şey de bir gelmeden önce ben muhterem babam dedi ki senin niye müshveden yok senin niye Müsveddelerin yok hani programa <gülüyor> çıkıyorsun neden kağıdın kalemin yok ben de dedim ki yıllar önce bana medresede okuduğum dönemlerde bir şey söylemiştin. el olmu fi sudur, <gülüyor> leysa fi sutur ilim göğüslerdedir, sadırlarda değil yazıda değil satır satırda değil, değil satırda Sadırda. Çünkü biz göğüs bakın bize e, bu camı sen mi kırdı dedi, dediğiniz zaman biz ben mi kırdım demeyiz. Burayı gösteririz. Evet. Ben mi? Evet. evet. Ya da Hazreti Resul'ü andığımız zaman ne deriz? Elimizi göğsün. Evet. Peki sadrazam ne demek? Büyük göğüs demek. Evet. De Şeyi devletin ezasını ceza e, cefasını göğüsleyen, cefasını evet, bela, belazını göğüslemeye gelmiş adam demek. Biz göğüsten evet. o, o nedir o sine işte sine haham şerha şerha ezfirağ ta şerh ayrılıklardan parça parça olmuş bir sine isterim ki ona ayrılık derdinin aşk derdinin ne olduğunu söyleyebileyim. başka söyleyemezsin ki yani karnı tok karnı, midesi, ağzına kadar dolmuş bir adamı açlığın ne olduğunu anlatamazsın. Bir gün olursan iki gözüm sen de aşk ayar. Bu macerayı ben o zaman söylerim ha, sana. İşte öyle. Şeyh Galip şey sanırım. Galip, evet. Yani ayrıl, ayrılığı anladınsa onun ızdırabını yaşıyorsan sinen parça parça olduysa şimdi hocam geldiğimiz yer sanki şura, şöyle bir yer. <gülüyor> yani bir aslında yer biraz geçtiğimiz bir yer de. <gülüyor> oraya bir dönüş, bir geri vites yapayım şimdi. Dediniz ki avcı yani arayan Şair de öyle Şair sözü manayı arayan, Arar arıyor ve avdır o Ve diyor ki Büyük mutasavvuf Salih baba merhum Şikar almaklığa geldik Şikar olduk bu alemde Anasır bendine düştük Acep seyranımız vardır Avlanmaya geldik ama kendimiz avlandık Evet Dört unsur tuzağına düştük Acayip hikayemiz var Toprak havası, ateş dört unsur. Bu ne acayip söyleyiştiriyor. Ne diyor bu insan <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Ziya Paşa da aynı şeyleri söyler. Necip Fazıl Rahmetli de aynı şeyleri söyler. Ee, tiri kazaya hedef olmak. Kaza okuna. Hedef olmak. Hedef olmak. Kaza. <gülüyor> Sihamı kaza. Sihamı <gülüyor> kaza. Evet. Hani nef'i gel geldi dilinin belasına. Şimdi diyor ki eee bu kârgâh-ı sun acab aşiyanıdır. Ee, her nakşı bir, şey, bir ilm-i ledundan nişanedir. Gerduna düşen herkes bir şey olur. Ondan diyor ki her zerresi tiri kazaya nişanedir. Burası? Yeryüzüne gelen herkes ve her şey kaza oklarının hedefidir. Vurulmamak olmaz. Vurulacak, Meydana Vurulmadan düşen, olmaz. Meydana düşen kurtulmaz. Meydana düşen kurtulmaz senge kazadan. Meydana düşen kaderin taşından başını alamaz. Kafası kırılacaktır bir şekilde. Yani bir şekilde <gülüyor> değecektir. Ya da efendime söyleyeyim size az önce buyurduğunuz Kesin. gibi Salih Baba'nın söylediği. Keza... Ateşte, gayiplerden bir ses geldi. Bu adam Heh. gezdirsin e, boşluğu ense kökünde. Onu düşünüyordum. Necip Fazıl nerede e, nasıl söyledi diye. Bir tepemde dam, gök devrildi. Künde, künde yere, üstüne, üstüne künde. künde. Pencereye koştum, kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Heh. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Bundan sonra söylenecek dörtlük dahi veya delinin söyleyeceği bir dörtlüktür. Ateşten zehrini tattım bu okun, birdenbire kül etti can elmasımı. Birdenbire burnum değdi. Sanki değildi, burnum burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatasını. Evet, hakikaten üstadım merhum Ayhan Songar bu mısraları ele aldı, dedi ki sahibinin dahi olduğuna kesin delildir. Deli olmasında da meşkukum dedik. <gülüyor> Şüpheliyim deli olmasından <gülüyor> da jüfem var. Ya, çünkü ardında da şunu söylüyor. Bakın o çeşitleme <gülüyor> kitabında söyler. Merhum Songar onu sonra da şöyle der. Çünkü der insan aklı kelimelerle çalışır. Kelimelerle çalışır. Kelimelerle çalışır. Gecenin hediyesi sevgili seyirciler. Kelime azaldıysa akıl çalışmamaya başlıyor demek. Ha, gece insan, insana, insan aklı kelimelerle çalışır. Ve kelimeler öyle Bomboş kalıplar falan değil. Peşinden bir şeyleri sürükleyip getirirler. Öyle güzel şeyler sürükleyip getirirler ki siz onların efendime söyleyeyim şey olduğunu dersiniz ya sıradan bir söz. Öyle değil. Alıp getiriyor. Bir de alıp götürür desek nasıl olur hocam? Alıp götürür de. <gülüyor> yani aynı zamanda çünkü hani bugünkü çektiğimiz bütün sıkıntı o eski kelimelerin bugün hayatımıza düşmemesi. Karşılığının olmaması ve karşılığı olmadığı için de e, biraz önce e, esrar dedenen söylemiştiniz galiba. Ah diyor biz onu zannediyoruz ki adam keyfe gelmiş. O Hı, dönüp duruyor yani keki. adamın derdi yok işte dünya pazarında pazarı halbuki, da kurtar. Adamın yoksa. o kadar çok derdi vardır ki, o kadar evet. çok derdi vardır ki aklından kurtulmak istiyor. Yani o kadar akıl şey var ki, o kadar derdi vardır ki. Şimdi Sultan Hamid için anlatırlar. Merhum Sultan Abdülhamid için. Bir gün gelir işte harem dairesine girecekken bakar ki orada bir harem ağası oturmuş böyle efendime söyleyeyim şey içinde. Çok böyle de ağası dertli. Oturmuş, dertli. dertlenmiş. Ondan sonra diyor ki o sıra işte biliyorsunuz İngilizler bir taraftan devleti yıkmaya çalışıyorlar. Fransızların entrikaları bitmiyor. Ruslar saldırıyorlar. Bir sürü şey var içeride. Hayat memat meselesi. İçeride, içeride bir sürü hain var. Efendim söyleyeyim bir sürü şeyler var. Bir sürü dertler problemler var. Şey e, diyor ki. Sultan Hamid diyor ki işte. Efendi neden bu kadar mükeddersiniz? Efendim diyor. Nasıl mükedder olmayayım ki? Nısfı Cihan Kalfa'nın diyor. Yanağında bir sivilce çıktı. Korkarım ki çubana çevirir. Hüsnünü kaybeder. <gülüyor> ya Rabbim diyor. hadi Sultan Hamid de o kadar de işte Balkanlar kaynıyor. <gülüyor> her taraf Arap dünyası kaynıyor. O bunları düşünmekten uyuyamazken bu adamın mükedel olduğu şey... Nısfı Cihan Kalfa'nın yanağındaki ben var, şey var, şey, sivilce yani, var. Allah itmesin, yara Allah. Diyor, şu Habeş kulunun aklını bir geceliğine benim kafama koy da rahat rahat <gülüyor> uyuyayım diye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Esrar dedi de o kadar şeydir ki mesela. Allah'ım. Hiçbir derdi yok diyoruz ya. Bu hepsinin öyle. <gülüyor> Hep der, der, der, o, o kadar derdiler ki akıldan kurtulmaya çalışıyorlar. Çünkü mesela Esrar dedi şey diyor ki Müşmüş çok güzel bir mısradır. Çok çok güzel bir mısradır abi. Sizin Bakma gelir de ümit ediyorum diyor ki girdap bir şuur içine geçerler akıllar, akıllar azadeliğin zevki divanede kalmıştır. Eyvallah. Deli de biraz varsa var huzur. Diyor ki evet diyor ki şuur girdabı şuur anaforu içerisinde akılların beyni dönmüştür kafası dönmüştür sergeçte olmuşlardır. Özgürlüğün azadeliğin zevki divanelerde kalmıştır. Çünkü divaneler aslında Şeyin, e, bu bir İranlı edebiyat araştırmacısı vardı. Türkçe'ye de bir kitabı çevirdi. Can Esensi diye. Nasrullah cevadi Onun divanelik felsefesi diye bir uzun makalesi vardı. Muhteşem bir makaledir. Bir de e, yine e, Ebul Kasım e, Nişaburi'nin Ukalai Mecanin diye bir kitabı vardır. Delilerin Akıllıları. Delilerin akılları ya da Akıllı Deliler. Akıllı Deliler. Şimdi divaneler divaneler hani o azadeliğin zevkini taşıyan divaneler İslam aleminde hususen yani ge, e, özellikle ve şark aleminde de genellikle e, mütefekirlerin mütefekkirlerin dublörüdür. Mütefekkirler açıkça fikirlerini söyleseler sultanın hışmına vururlar. O yüzden Behlül Dana vardır. Evet. O yüzden efanıma söyleyeyim ne vardır? Bekir Mustafa vardır. <gülüyor> Ya da ne vardır? İncili Çavuş vardır. Nasrettin Hoca ya. vardır. Evet. <gülüyor> o divaneler herkesin söylemeye korktuğu şeyi söylerler. Başları belaya girmez. İktibas eder ki. O da şey ben böyle düşünüm demez. Mesela Feritun Atar bir sürü divane hikayesi anlatır. Fakat aslında kendisi konuşur. Divane onun mikrofonudur. Ona söyletir. Söyletir. Du <gülüyor> dublörüdür. Mesela şey çok güzeldir. Siz hatırlarsınız. Sultan Mahmut bir gün bir viranaya gitti. Baktı ki adamın biri onu oturmuş orada Üst, üstünde gömleği de yok. Sultan Mahmud görünce yüzünü duvara döndü. Arkasını Sultan Mahmud'a döndü. O da dedi ki ne oluyor ya ben Cihan Sultanıyım. E, yani Cihan Sultanıyım sanki git Cihandakileri senin Cihan'ınla ilgili olanlarına sultanlık et. Bana ne dedi. Ya nasıl konuşuyorsun benden bir şey dile ne dilersen yapacağım. Gerçekten mi dedi. Evet Dedi ki madem öyle diyorsun şu sineklere söyle bana musallat olmasınlar. Allah. Dedi ki benim sineklere fermanım geçmez ki. De, sen sineklere bile sözünü geçiremiyorsun. Benimle ne uğraşıyorsun. Ha. Şimdi divana bunu söyler. Ha. Divana çünkü hani ya. şey der. Baki der ki elemin kaysa kıyas etme ey dili mahzunum. Yok idi aklı. Ne derdi vardı mecnunun Mecnun. <gülüyor> <gülüyor> Mecnun. <gülüyor> bakın, burada bu konuşulurken arkadaşlarım bir kısmı şunu zannediyor. Şunu zannediyor. Ya bunlar aklı tatile gönderiyor. Yok kardeşim. Akıldan şikayet akılların işidir. Sen hiç bir zenginin Allah paranın belasını verdiğini versin dediğini duydun mu? Yok öyle bir şey. <gülüyor> varsa şikayet edersin. Yani, varsa şikayet edersin. Hatta yani. çok aktif, çok ya, güçlü. Yani ya. etkiliyse. Evet. Öyle. <gülüyor> Efendim, siz de burada. Ha, eee geri daha boşu uğur içre sergektedir akıller divaneliğin yok azadeli zevki divanede kalmıştır deli esrar dede evet. bir deli de var huzur varsa kabilinde e Necip Fazıl da deli değil mi efendim Tabii. ne ne okudun ne bildiğin seber hava ne öğrendin ne okudun ne bildiğin seber hava aklı yele verip çıldırmadan geçilmez çok aynı doğru. şeyler söylüyor ya da şey de diyor akıl bir çirik diş at kurtulursun at kurtulursun diyor azizim Siz burada Onlara müteradif bir şeyler söylemişsin sonradığım <gülüyor> kadarıyla. Estağfurullah. Yahya'dan öğrendiklerim. Hı hı. Yüreğime doğuşlar müjdelenir. Bu Yahya'nın yeniden gelişidir. İki cansızdan canlananla bitişince bedenim, Yahya'dan kanın sütunları deviren bir sel olduğunu öğrenirim. Çünkü Yahya, Roma'nın bir şehvet tepesinde kendi canına kıymasıdır. Kadının giyinik günahlara bulaşmasından İsa'nın beklenen ayak sesidir. E, hocam akıl nereye gitti? <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi çok uzun programımıza ağır gelecek ama okuduğum mısralarda işte o an başımı vermek için bana yahya olacakları beklerim. Duygularım antik tapınaklarda unutulmuş birer dinamit sandığıdır. Azizliğini giyinmek için çırpınan baygın tutkularıma cam verir. Sanırım en zor soru bu şiirde ne demek istediğiniz hocam filan şeklindeki sorulardı. <gülüyor> <gülüyor> İçim de bir sorudur ama. Ya yani bu vesileyle söyleyecekleriz olabilir. Ee, adam demiş ya yaşamayı bileydim, yazar mıydım hiç şiir? Yaşamaya bileydim, yazar mıydım hiç şiir? Şimdi biz e, Türkiye'de şiir yazanlar şiir okuyanlardan çoktur hayatım. Çok. Buna ben her türlü kefilim var. <gülüyor> şiir yazanlar, şiir, şiir yazanlardan yazanlar çok. Valla çok... sektörden geliyor Hatta bu. Hatta ben şöyle olsun. bir denklemim var. Türkiye'de en çok şiir kitabı basılır, en az şiir kitabı şiir satılır ve en az Olur. okunur. Yani. şöyle, şimdi e, ben çok küçük yaşlardan itibaren babam beni zeki zannediyordu, o yüzden beni yatılı okula göndermedi. Yanılmamış gibi görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden beni hep yanında tutardı böyle. işte her şey derdi. Biz beraber birçok şey okuduk. Yani birçok şey bana okuttu. Ee, Yalnız o baba da kolay kolay teşhis hatası yapmaz ya. Yani. Kaç evet, yaşında baba? Babam 87 yaşında. 87 yaşında. Evet, Gelirken evet. de görüştünüz. Evet. Sıhhat afiyet nasıl? Bu Allah şuuru benimkinden açık. Maşallah, bari Allah, Ellerinden öperiz yani. Evet, yani. Allah razı olsun. Biz de büyüklerinize. Keşke tanışma fırsatı bulsak i̇nşallah, bir arzu İnşallah ederim. şerefle. Evet. O, ben o sıra e, birçok şey okuyordum. E, benim, ba, benim şiire meramın e, kaynağı da babamdır. E, biz on kardeş tek gözlü bir evde yaşardık ve babam sabah, birçok sabah e, meşhur mutasavvuh Hamed-i Cezeri'nin divanıyla o, o başlardı güne. melaye Cezeri'nin divanı. Mesela ondan öğrendiğim bu ezel bahsiyle ilgili bir şey arz etmek isterim. Estağfurullah. Kendi orijinal dilinde. <gülüyor> Şimdi biz başta şöyle bir şey söyledim hatırlarsanız dedim ezeli ile ebet aynı şeydir. Evet. Çünkü başı olmayanın sonu sonu olmayanın başı vardır. Hazreti ee, Muhyiddin Arabi de ee, Allah alem Adem fasında diyor ki ezel ve ebet senin senin kelimelerindir, hakkın kelimeleri değil. Çünkü hak sermediydir. Sermedi. Evet. Şeyde der ki molla Cezeri ee, Allah rahmet eylesin. Ya. Diyor ki sırrı vahdet je ezel girtiye hattabü ebed, vahde huferde bizatın janina çıhacat, çıhacat, de divana kademde ezel ve ebed her duyaki, sermediyet ve de khazıt ne azal bit ne ebed. Türkçesi şu, diyor ki vahdet sırrı. Şiiriyet okunurken çok güzel hissedildi hocam. Eyvallah. Sadece o divanı okuyabilmek için anlamadan dahi olsa Kürtçe öğrenmeyi isterim. Eyvallah. Allah nasip etsin bana yani bu o benim bir derdim. Eyvallah diyor ki efendim ezel şey vahdet sırrı ezelden ebede kadar her şeyi kuşatmıştır. Ezel ebed bir andır. Çünkü fert ve zat birse tekse ondan adet olmaz. Ona adetlenmeye de ihtiyacı yoktur. Evet. Sayılar çoktur fakat hepsi onu sayar. Tek olanın tek olanın tek olanın adettlemeye ihtiyacı yoktur kıdem divanında ezel ve Ebet aynı şeydir Haniiniz ha. şey ha. kıdem Allah'ın sıfatlarında sermediyetin gereği şudur ki ezel ve Ebet olmasın Çünkü onların hepsi hakkın zamansızlığı içerisinde hakkın zamansızlığı içerisinde sermediyete bağlanır Çünkü, ve ondan dolayı da ondan dolayı da şebuslerinin yine e, Gülşen'in razında emir'in soruşusu, neyi düşünmeliyiz diyor ki bizi hakka götüreni düşünmeliyiz fakat hakkın zatını düşünmemeliyiz ha zatı hakta fikrine yorma sakın ehli hak ahvaline her takın zatını düşünmeye müsait değil insanı çapı ha çapı çünkü zaten zaten soyut düşünemiyorsunuz evet. soyut düşünemiyoruz evet. Hani işte yine esrar dedenin bağlanıyor hemen ya, her esrar ya. dediği gibi o dil hamuş olmuş. Hem sahi küfrü zülf. Zülf'ün tasvire başladığın zaman küfrün gölgesinin altında neye benzersin? İsa güya bu gece puthanede kalmıştır. Yani İsa'yı tasvir edenler evet. ona tapmak için tasvir etmediler ki. Fakat şunun için şimdi hani ne kadar doğrudur sıhati nedir bilmediğim için. Çünkü benim konum da değil. Yani hadis sahi midir değil midir? Ben kulumun zannı üzereyim. Eğer Hak Teala'yı tasvir etmek yasak olmasaydı, herkes zannını ortaya koyacaktı. Ve Muhyiddin Arabi'nin dediği gibi eğer Allah görünseydi put olacaktı. Allah Allah. Şimdi oradaki şiirden bahsediyoruz. Ne söylemek evet. istiyorum? Aslında şunu söylüyorum. Biliyorsunuz Hazreti Yahya, Hazreti İsa'nın bir gidir, müjdesi gibidir. Müjdecisi gibidir. Yani... Kur'an-ı Kerim'de "Ya Zekeriya inneni beşürüke bi be gulam Yahya" diye başlayan ayet kelime-i de Ey Zekeriya sana ismi Yahya olan bir oğul göz diyor. Halbuki Yahya diriltilmiş demek kelime manası bu. Diriltilmiş. Biraz daha devam eden müfredat-ı bakarsanız eee İsfahanenin, Rabbel İsfahanenin şey iki cansızın doğduğu canlı. He cansızdan canlananla bitiş. Çünkü Yahya'nın doğuşu bir mucizedir. Evet. Yani biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onun adaşı yoktur. Hak Ta'la Ta onun ismini koyuyor. Onun adaşı yoktur. O o muhakkak ki seyyiddir diyor. Efendidir diyor. Yahya'nın Yahya, Yahya e, biliyorsunuz işte o meşhur hikayedir. Yahya'nın kafasının kesilmesi hadisesi. Orada Yahya bir Roma'nın bir şehvet tepsisinde kendi canına kıymasıdır. Çünkü oradaki yerel komutan üvey kızıyla evlenmek istiyor ve Hazreti Yahya buna engel oluyor. Ve o üvey kızının annesi saltanatını sürdürebilmek için kızıyla şeyi evlendirmeye çalışıyor. Kocasını. Ve bir şarap aleminden sonra e, kızını gösteriyor. Ve Yahya'nın kellesi karşılığında. Vuslat Yahya'nın kafası karşılığında. İşte orada yüreğime doğuşlar müjdenin bu Yahya'nın yeniden gelen, gelecek ayak sesidir. ya Hazret Yahya Hazreti Yahya kafasını vererek ölüleri diriltecek olan İsa'nın müjdesini verdi. Müjdesini verdi. Çünkü Hazreti İsa mesela bizde şey Mansur'u Hazreti İsa'ya benzetirler. Çünkü anniye hani ee, başkasının günahına ağlayan. Başkasının yerine ranındır kendini feda eden kurtarıcı bu tür şeylere benzettiler mutasrafları. Hazreti İsa'nın gelişinde müjdeleyen aynı zamanda biliyorsunuz tezesinin oğludur şey Yahya. Yahya Aleyhisselam. Tabii. Yahya Hazreti Yahya. Yahya'nın <gülüyor> bu şeyi beni çok cezbetmiştir. Yani bu evet. e şiirde Ante, Yahya Aleyh. Aleyhisselam. Şiirde Yahya Aleyhisselam'ın etraflıca konu edildiğine şahit olmadım pek. Yani klasik şairlerimiz Musa Aleyhisselam üzerine çok durur mesela. Hazreti İsa'dan çok Hazreti, Hazreti. İsa'dan çok bahsederler. Yusuf Aleyhisselam çok belli. Yakup Aleyhisselam Keza ama Yahya Aleyhisselam üzerinden bir orijinalite var burada. Bir şey bahseder ondan. E, tercih, bendinde, tercih bendinde Ziya Paşa, Ziya Paşa bahseder. Barbatır, Ziya Paşa. Ziya Paşa. Ha. Tercih bendinde ondan bahseder. Diyor ki işte. Çünkü hakta Teala'nın işleri akılla anlaşılmaz. Hatta e, Şevus Dergin'e söylüyor onu. Diyor ki Hakkı diyor akılla kavramaya çalışmak öğlen güneşinde mumla e, öğlen aydınlığında mumla güneşi aramaya benzer. <gülüyor> senin, senin o sınırlılığın içerisinde, senin o sınırlılığın içerisinde sınırsız olanı arıyorsun. Arıyorsun. O yüzden hani mesela Allah'ın varlığı bir, bilimsel bir şey değildir. Çünkü dünyayla sınırlı bir bilim içerisindesin. Allah dünyanın sınırları içerisinde değil. Dışında da değil bilim dediğim ne Allah aşkına? <gülüyor> yani işte o neyse işte. O, o her neyse o. Şimdi çünkü ha o çünkü o yüzden o yüzden birlemek birlemek. Mesela Hazreti Yunus'un nefis bir şeyi vardır. Şimdi biz şeyden bahsediyoruz işte. Hani Pir Sultan Abdal şey diyor. Diyor ki bozuldu yolcular, bozuldu yolcular yollarda kaldı. E, edeb erken gitti dillerde kaldı bendelerin zayıf hallerde kaldı. Şimdi bu bunun sebebi nedir? Bu sebebi elifin bozulmasıdır. Elif elifi aşma cüretidir bu. Cüret. Elifi aşma cüreti. Şey diyor ki hazret Yunus ee, dört kitabın manası tamamdır bir elifte. Bededirtmensiz bana. Be diyecek azarım. Bediyince, be deyince azarım. Deyince azarım. Şimdi azmak yoldan çıkmak. Yoldan çıkmaktır azıp yolda kalmışlara hızır medet eren benem azmak kaybolmaktır kaybolmak ha, yolunu kaybetmek şimdi b dört kitabın manası bir elifte ise tevhidden uzaklaştığında B'ye düşersin ve yolunu kaybedersin. O işte o be tehlikelidir. Ee, kulakları çınlasın Ömer Erdem'in bir öğrencisi ona bir gün geldi. Kitap yazmış Çocuk çocuk yani hakikaten çok güzel bir kitap yazmış. Ömer Erdem bana dedi ki kitabın adını ne koyun? B koy dedi. Sen sınırı aşmışsın. <gülüyor> e, bu şey. Bu hadise bu. İşte o yüzden e, bizim şimdi mesela Elliot'ın İngiliz şiirinde yapmış olduğu şey şudur. Ne yapmış Elliot? Demiş ki biz Hazreti İsa'nın dönemine gidemeyiz. Mümkün değil bu. Yani zaman da buna şey etmez. Biz fani insanlarız değil mi? ona dönmemiz, tayyi mekan yapmamız birçoğumuz için muhal. O zaman Hazreti İsa'yı günümüzde yaşatabilir miyiz? Anlayabilir miyiz manasında mı? Hayır İlkelerini bugüne taşıyabilir, taşıyabilir miyiz? miyiz? İsa'nın merhametini, hilmini taşıyabilir miyiz? Şimdi mesela Sezai Karakoç üstadımızın da şiirine birçok yorumcu el şiirdir. Neden? O da Hızır'la 40 saatten, Adem'den başlayarak günümüze kadar ilkeleri taşır. Taha'yla diriltir. Taha tıpkı bir Yahya gibidir. Diriltilmiş bir Yahya gibidir. Bir ölünün kemiğinin kendi değişidir bu üstadın. nefis bir şey ifadedir. Bir ölünün kemiğinin fosforlanmasıdır gelecekteki çocuklar için. Bu hani eee şeyin ihyası kültürün ihyası kültürün ihyası medeniyetin inşasının temeli olacaktır. Eğer siz kültürü ihya edemezseniz medeniyeti inşa edemezseniz istediğiniz kadar işte ee, binalar yapın binalar ya. yapın, binalar efendim, istediğiniz yapın. kadar köprüler yapın yaparsınız bunları Bunlar, bunları Çinliler de yapıyor. Ama mesela gidin Çinde artık Confucius'u bilen beş tane adam bulamazsınız sokakta. Şimdi hocam. Ezel yolculuğundan ebede doğru gidiyoruz ama şu an içinde yaşayan insan bu yolculuğu biraz yanlış anlamış gibi duruyor. Öyle de bir şey var. Yani başta da okuduğum şiirde diyordu ya dünya biriktiriyor insan. Dünyalık biriktiriyor. Dünyaya sahip olmaya çalışıyor. İşte dünyaya ait olmaya çalışıyor. Sanki bırakıp gitmeyecekmiş gibi bir halle bütün varlığıyla sarılıyor. Şimdi bu ezel yolcusu olan insan nerede duruyor? O yolculukta. Haşa bunu söylemek bizim haddimizi aşar da. Yani işte birileri yanlıştadır falan demek de bizim. Ya, o anlamda değil. Şu anlamda, şu anki Şöyle anda. şöyle şimdi e, yine Sezey Karakoç'un stat diyor ki hani insan konuşan hayvandır. Hayvanın natıktır diye tarif ederler ya Böyle da düşünen evet. ya da düşünen hayvandır. Sezey Karakoş diyor ki hafızası olan canlıdır diyor. Ha. Hafızası derken şuradan da bahsetmiyoruz. 500 tane şiiri ezbere bilmekten değil. falan değil yani. Büyük büyük dedesinin, yani Jung'un rüyası diye bir şey vardır. Jung'un rüyasını duydunuz mu? Hayır, çok efendim. çok güzeldir. Jung'un rüyası şudur. Jung, onun kolektif şuur sure yani altı dediği, da kolektif bilinç altı dediği. mu dediniz hocam? Jung. Meşhur evet. psikolog. Gustav Jung. Jung. Onun şey diyor, diyor ki ben bir gece uyuyordum ve rüyamda işte bir köşkteydim ya da ne bileyim onların deyişiyle bir kaşhanedeydim ve oturduğum yer baktım ki şey kaşhanede oturduğum yer işte rokoko tarzında döşenmiş mobilyaların olduğu muhteşem bir salondur. Bir aşağı indim baktım ki Roma sütunları var. Bir sonra indim baktım savaş arabaları, en alt kata baktım orada e, deri, kemik parçaları var. Şimdi kendi rüyası, büyük babasının rüyası, dedesinin rüyası, efendimle söyleyeyim, babasının rüyası ve kendi rüyasıdır bu. Böyle bir silsiledir bu. Yani ee, şeyin ee, bizde mesela bizim yani hep söylediğim bir şey var. Mesela Kara sevdanın hiçbir Batı dilinde karşılığı yoktur. Yoktur. Çünkü o mefhum yok. O mefhum yoktur. Çünkü Tabii. o mefhumu besleyen, o zarfa girecek mazruf yoktur. Evet. O zarfa girecek mazruf olmadığı için de onun ismi yoktur. İsmi bu, de yoktur. bu tıpkı, bu tıpkı birçok Afrika dilinde kar kelimesinin olmaması gibi bir şey. Evet, Çünkü evet, kar yok. yoktur. Kar, yok, kar yoklu kelimesi de olmaz. On, bu e, bunu böyle bir şey olarak düşündüğümüzde malum haliniz. Eee birçok kelime bir yaşantıdan doğar. Mesela Kur'an kendi hafıza o işte. O hafıza kelimenin getirdiği, getirdiğidir, taşıdığıdır. O yüzden mesela dilde sadeleşmeden bahsedildiği zaman ben mesela bir kelime Türkçe kökenli mi olmuş, Farsça kökenli mi olmuş beni ilgilendirmiyor. Ne taşıdığı beni ilgilendiriyor. Çünkü birçok zaman söyledim. Birçok zaman söyledim. Hala söylüyorum. Diyorum ki Kelimeler manaları karşılamaz, yerine geçer. Yerine geçer. Yerine geçer. Kendi tarihiyle varsa, <gülüyor> kendi birikimiyle eğer varsa. Varsa oraya geçer, geçer, oturur. Ama bana neyi çağrıştırır? Yüklüyse, evet. çağrışımı yüklüyse bana bir şeyler verir. Mesela aşkın yerine seviyi koyarsanız, sevi Türkçe bir kelime. Ben onu çok daha rahat anlarım. Ama ben ona hiçbir mana yükleyemem. Çünkü o, o kadehe o, bu şarap girmez. O zarf bu mazrufu kaldırmaz. Ürün derseniz üretilmekten fabrikaya gidersiniz. Bir ürün var. Bu ürün. Eğer buna erzak diyorsanız ürün yerine hı hı. erzak, rızık, razzak başka bir gider. yere gitti. Işte. Ha, evet işte budur. Fabrikaya mı gidiyorsun Allah'a mı? <gülüyor> evet. Yani, o kelime seni taşıyor. O kelimenin ha. tarihi, muhakabli. Bak şey, bak ne diyor bak tam sizin söylediğinizin birebir özeti. Şu kaygısız Abdala er demeniz siz sakın. Ee, cismu suret gözetir. Gayesi nakkaç değil. Allah. Evet. Bundan daha güzel kendini evet. Evet. bundan daha güzel kendini yeren evet. değil mi? Hani gayesi nakkaş olmak. Nakıştan nakkaşa gitmek olan e, bir tavır var. Bir de fabrikada ya da efendime söyleyeyim e, bazı çocuklar küçükken mesela götürürsün yanında şunu ister bunu ister paramız yok. Baba duvardan çek der. Hani ha. Para oradan çekiliyor. Ha. Ha. O kadardır. Yani, halbuki onun öncesi öncesi öncesi öncesi vardır. Ama bu şeydir Bunu şöyle eder. O yüzden hani modern insan Hani modernite insan e, modernite mahremin ölümüdür derler evet. ya da dünyanın sırrının çözülmesidir derler. Biz dünya kelimesiyle yeryüzü kelimesi arasındaki farkı da bilmeyiz. Dünya aşağılanan bir şeydir ama yeryüzü hiçbir zaman aşağılanmamıştır çünkü İbadullah'ın evidir yeryüzü. Yani e, dünya ahireti, deriz. alçak dünya he, alçak ama yeryüzü zemin. için böyle bir şey söylememiştim. Evet, zemin için bunu hiçbir zaman yani, zemin Arız için de bunu söylemedik evet. dünya çünkü dünya dünya kelimesi denaat kökünden bir küçülmedir <gülüyor> ismi tasvirdir de, deninin en küçük efendim söyleyeyim mennesidir şimdi biz bu, bunları birbirleri taşıyıp getirmemiz lazım çünkü kelimeler beraberinde mesela çok yüklü ustam e, siz seversiniz böyle şeyler etimoloji <gülüyor> mesela e, Fars dilinde hastaya bimar derler bimar yılansız değil. demek ne, ne demek? Efendim? Yılansız. Yılansız. Doğru. Neden? Çünkü mar yılan. He? Mar yılan, bimar yılansız. Yılansız. Peki hikayesi ne? Bilmiyorum. Şimdi veba biliyorsunuz fareden bulaşır. Evet. Vebanın eve girmemesi için evin etrafında yılanların olması o, lazım. Olması lazım. Eğer sen <gülüyor> hastalanmışsan bimarsın, Hasta, yılansızsın. Çünkü yoksa evine nasıl veba girecekti? <gülüyor> Şimdi bu çarpı... Bu arada bu hocam, evet <gülüyor> son 3 dakika içindeyiz. Varlık yalnız bir dedir. E Toplam bölüm hep bir de devam eden yalnız bir sayıda dört tek biri de. Ne diyecektin sen bakayım? Ayaşlı Şakir'in bir şeyi vardı ya. Ne vardı? O Çok e şey var Ayaşlı Şakir'in. Yok o siz bana özellikle söylemiştiniz. Ha söylemiştin birini evet. Aldın mı? O ezberimde değil ama şimdi ezberliyorsun ama azıcık. An... sanki isterim. yani evet. Ayaşlı Şakir merhum 1910 vefatı. Konya'da yatıyor. O mezuplardan. Terazan bir yani bu kadar mı çılgın olur insan ya. Devrin Sultanı Reşat Marhum türbe yaptırmak için adam gönderiyor da bir türbesi olsun falan vefatından sonra filan diye hakaret ediyor. Kendine yaptırsın türbe ediyor falan filan yani öyle kimseye <gülüyor> eyvallah ol. Ben enteresan bir tip. Çok övülen şair Namdar Rahmi Karatay'ın üstad olduğu söylenir. Şu dört mısrağında diyor ki Tarabgahı cihandan ağmayı hey hey değişmiştir. Bozulmuş bezmiyaran mey değişmiştir. Hulasa bence şimdi kıble-i kalbim Muhammed'le hüdâ lem yezelden. Lemezelden mada her şey değişmiştir. Of. Tebrik ederim Abdullah. Hatırlatma güzel. Şimdi değişmeyen yalnız o. Evet. Allah ezel ebed bir yani sana mahsus. Değişimden söz ediyorsan bir şey değişiyorsa değişebiliyorsa o kıymet, mümkün mümkün vücut hatta vehim mertebesinde varlığı evet şüpheli ve <gülüyor> la afilin diyeceksin ha la o da şey ayaşlı duydunuz da bunu da duydunuz onu <gülüyor> yani ayaşlı Şakir evet ben muhid bil azalim la, yazalim, la afilin <gülüyor> vatanları sevmem diyor <gülüyor> de, Vatanlar. ayetten delil getirerek evet. ama Allahım yani hocam şimdi size bir şey söyleyeyim Söyleyin Allah aşkına son ee, bir dakikadaymışız Son bir dakikada <gülüyor> sizin e, Beni çağırma lütfunda Bulunuz programın ismine yönelik iki tane, iki tane ufak şiirden Bahsedeyim bir tanesi e, Esrar dedenin Yine meşhur gazelinde Pervane ile ilgili Diyor ki Davası. Davasını terk etsin Bülbülde feda yoktur Aşkın bir nükteci Pervanede kalmıştır Eyvah. gevezedir bülbül söyler söyler ama sözünde durmaz aşkın bir şeyde ateşe atar kendisine şeyin e, Rıza, Rıza Tevfi'nin de çok güzel şey vardı kendini pervaneye benzettiği çok güzel e, bu balkanların çöküşünü falan anlatır büyük acılar çekilir balkanlarda o da şey diyor bilmedim kim oldu bu hale sebep ağladım ümidim heba oldu hep bendeki suzi dil var mıdır acaba tutuşup can veren pervanelerdi Ağzınıza, Ağzınıza sağlık hocam. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Cesaret veriyorsunuz faaliyetimize. Bu tür bu sahada çalışmaya, bu tür hatırlatmalara. Öyle ya hatırlayandır insan. Hafızası evet. olandır insan. Eksik olmayın. Ben Biz bir de şey söylüyorum veriyorsun. burada. Ben aslında eski edebiyatçı değilim bildiğiniz üzere. Zaten şiirlerden de belli Ben de doktora yaptım. Evet. Beni de hep eski edebiyatla ilgili programlara çağırırlar. Bigen inşallah birisi modern şiirle ilgili bir şey yapar, beni çağırır da <gülüyor> biraz da modern, şiir, de, konuşuruz biraz de, de modern de, şiir konuşuruz. Çok biraz modern şiir konuşuruz. Ama modernite tabii kendi orijinalliğinden utanmak olduğu için herhalde böyle bu kadar şey olmuyor. Çok evet, teşekkürler hocam. Teşekkür olmadı. Bağlıyor musun artık? Bağlıyoruz herhalde. Bağla bakalım peki. Evet. Hocam yüreğinize sağlık, gözünüze sağ sağlık. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimize de burada teşekkür ederiz. Sözüyle sanayladık. Sağ falan. Evet. Eyvallah hocam size de teşekkür Anladım. ediyoruz. Çok teşekkür. Ederim. Efendim Ankara Mevlevi Hanesi'nden bir programın daha sonuna geldik. İnşallah haftaya başka konu ve konuklarımızla bir arada olmak üzere hayırlı akşamlar efendim.